Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan dostumun Uygar Özeskı. Günaydın Tarkan Gülseren'in kampanyasıyla salı sabahına başlıyoruz. Adalet Bakanlığı'na seslenen kampanyayı bugüne kadar 58.000'den fazla kişi Change.org üzerinden imzaladı. Cinayetlerde indirim uygulanmasın, hiçbir sebep canlı almayı haklı çıkaramasın. Benim adım Yağmur Önüt, Haliç Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Mezuniyetime bir ay kala henüz 20 yaşındayken 19 Nisan 2016 tarihinde Erkek arkadaşım tarafından tüfekle vurularak öldürüldüm ve katilim için adalet günleri başladı ya da benim için adalet. Ülkemizde son 14 senede %1400 artan kadın cinayetlerinin binlerce kurbanından birisiyim. Maalesef kadın cinayetleri ülkemizde çoğu zaman basit bir suç muamelesi görüyor. Cinayetleri meşrulaştıran ve katili neredeyse haklı çıkaracak birçok sözde hafifletici sebeple suçu işleyen ödül gibi bir ceza ile kısa sürede suçlarının yenisini ekleyebilmesi için toplum içine salı veriliyor. Suçya uygulanan, daha doğrusu uygulanamayan bu caydırıcılığı olmayan ceza sistemi suça bir nevi tekrar teşvik ediyor. Caydırıcı olmayan bu cezalar nedeniyle kadına uygulanan şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artarak devam ediyor. Ben yağmur önüt, ben öldürüldüm, bu adil değil. Benim için adalet, başka yağmurlar ölmesin. Şiddet gören ve öldürülen kadınlar için benim için sesimiz olur musunuz? Yağmurun sesi hiç değilse öldükten sonra adalet diyor Change.org Taksim Yağmur adresinde Tarkan Gülseren'in başlattığı kampanya. Hindistan'dayız. Jabez Kelly, Trans Tara'nın öldürülmesi üzerine Change.org Hindistan üzerinde bir kampanya başlattı. Tara alışveriş yapmak için evinden çıktıktan sonra Hintli polisler tarafından fuhuş yaptığı iddiasıyla karakola götürülüyor ve daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan ölüm haberi geliyor. Kelly'nin Tara için adalet istiyoruz dediği kampanyasını bugüne kadar 1500 kişi imzalarıyla destekledi. Türkiye'de de Hindistan'dakine benzer trans birey cinayetlerine yönelik başlatılmış kampanyalar bulunuyor. İzmir'e gidiyoruz ve Pelin Süzen'in kampanyasını dinliyoruz. Süzen, Hayvan hakları ile ilgili bir kampanya başlatmış. Köpeklerin kulaklarını yara yapan plastikler yerine kulak içine dövme yapılsın diyor. Sokak köpeklerinin kulaklarına takılan plastik küpeler kulakların yırtılmasına, akıntılı ve kanlı yaralara sonrasında da çürümesine neden oluyor. Sokaklarda kulak ağrısı ateşle yaşayan, kulakları itaptan şişen hayvanların sesi biz olalım. Kulak içine yapılan dövmeler en kolay ve ucuz yöntem olarak birçok gelişmiş ülkede şu anda kullanılıyor Bizim veterinerliklerimizin de bu yönteme geçmesi acilen gerekli. Gelin bunu hep birlikte değiştirelim diyen kampanyayı bugüne kadar 2000'e yakın kişi imzalarıyla desteklemiş. Engelli haklarıyla devam ediyoruz. Şimdi de kampanyanın muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT. Sadece engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek... Özel tasarımlı metrobüsler istiyoruz. Metrobüsü her gün milyonlarca İstanbul'da kullanıyor. Günün her saatinde metrobüslerde ve duraklarda büyük yoğunluk yaşanıyor. Brakını engelli vatandaşlarımızı bizler bile o karmaşada metrobüse inip binmekte zorlanıyoruz. Metrobüslerin içinde değil tekerlekli sandalye için nefes almak için bile yer olmadığı anlar oluyor. İşte bu nedenle yalnızca engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis edilmiş özel tasarımlı araçlar... Metrobüs ya da metrobüs olması gerekmiyor. Milibüsler de bu işi görebilir. Yarım saatte bir gelecek şekilde metrobüs hattında hizmet verebilir. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna rahat bir şekilde seyahat etmeleri sağlanabilir. Bu onların sosyal hayata daha aktif katılmalarını ve daha mutlu bir hayat sürmelerini sağlar. Onlar bunu hak ediyor. Kendini biraz onların yerine koy ve bir kez daha düşün. Biz bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Haydi bugün güzel bir şey yap. Ve sen de bize destek ver diyor bu kampanyada. Tutuklu ve hükümlü ailelerle Dayanışma Derneği'nin başlattığı kampanyayla salı gününe devam ediyoruz. Tayat bu derneğin kısaltılmışı Change.org'daki kampanyasında kanser hastası tutsak Mesude Pehlivan'ın serbest bırakılması için başlatmış Tayat bu kampanyayı. Mesude Pehlivan kanser hastası olan bir tutsaktır. Ömrünün 16 senesini Bayrampaşa, Bakırköy ve Silivri hapishanelerinde geçirmiş 52 yaşında bir devrimcidir. Mesude Pehlivan halkının ve hak ve özgürlükleri için mücadele ederken tutsak düşmüş bir sağlık emekçisi bir hemşiredir. 19-22 Aralık 2000 tarihinde yapılan hayata dönüş katliamı sırasında kullanılan kimyasal gazlar sonucu kanser hastalığına yakalanmıştır. Mesude Pehlivan 2 senedir Samatya Hastanesi'nde kanser tedavisi görmekteydi. Bakırköy Hapishanesi'nden Silivri'ye sürgün edildikten sonra tam 3 ay tedavisiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Silivri hapishanesinde kaldığı süre boyunca tedavisi araç yok, personel yok, sevkler yoğun gibi gerekçelerle tedavi hakkı elinden alındı. Bu sebeple de kanser hastalığı daha da ilerledi. Mesude Pehlivan hapishanedeki yüzlerce hasta tutsaktan sadece birisi. Mesude Pehlivan'ın durumunu şu sözlerle dile getiriyor kampanyacı. Tıpkı Güler, Zerre gibi benim de bilinçli olarak hastaneye sevkim çıkarılmadığı için Samatya Hastanesi'nde tedaviye devam ettirilmiyorum demiş Mesuda Pehlivan ayrıca yüksek kalp krizi riski taşıyan bir kanser hastası her an kalp krizi geçirebilecek bir insanın tecrüt altında tutuluyor olması bile başlı başına bir işkence. Bizler Tay aileler olarak daha önce Güler Zerre'yi, Yasemin Karadağ'ı, Mete Diş'i, Kemal Avcı'yı nasıl dört duvar arasından çekip aldıysak Mesude Pehlivan'ı da alacağız. Mesuda Pehlivan'ın serbest bırakılsın, hasta tutsaklar serbest bırakılsın Tecrid işkencedir. Tecrid'e son. Mesude Pehlivan'ın dört duvar arasında katledilmesine izin vermeyeceğiz diyor Tayat bu kampanyasında. Cengiz Aksu'nun kampanyasında sıra. Aksu Digiturk Dismart TV bu platformlarına hitap etmiş. Lig maçları, Şampiyonlar Ligi ve UEFA maçları artık şifresiz izlensin. Lig, UEFA ve Şampiyonlar Ligi maçlarını ayrı kurumlardan izlemek istemiyoruz. TRT'den... Ücretsiz yayın istiyoruz. Yapılan ihalelerde halkın hiçe sayılmasını istemiyorsanız siz de katılın diyor Cengiz Aksu imzaları beklediği bu kampanyasında. Ve salı gününü artık Ankara'dan bir kampanyayla bitirelim. Vacit Sar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve Çankaya Belediyesi'ne sesleniyor. Demiş ki Ankara'nın tek doğal sit alanı papazın bağı vadisini kanalizasyon sularından kurtarın. Ankara'nın tek doğal sit alanı olarak ilan edilen Papazın Vadisi'nin iki tarafındaki Kuleli sokaklar, Turgutlu sokak ve Yeni Foça sokak sakinleri her sağanak yağmurda kanalizasyon sularının bütün vadiye yayılması sonucunda Ankara'nın merkezinde mikroplu sular içinde kalıyor. Bölge sakinlerinin bütün müracaatlarına rağmen bu içler acısı durumu ilgililer sadece inceliyoruz çözeceğiz gibi resmi yazılarla geçiştiriyor hiçbir şey yapmıyor. Ankara'nın merkezi kanalizasyon sularıyla böyle uğraşıyorsa Ankara'da belediye hizmetleri için başarılı diyebilen var mı acaba diyor bu kampanyasında ve acilen bu probleme çözüm bekliyor. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresinde bir imza kampanyası başlatabilir. Belki başlattığımız kampanyalarla programımıza da haber olabilirsiniz. Yarın sabah yeni yeni değişim hikayeleriyle beraber olmak üzere esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.